Evet arkadaşlar dördüncü haftanın beşinci alıştırmasına başlıyoruz. Yalnız bu son alıştırmadır e, bu hafta için. Şunu ifade edeyim ki tahsirden biraz söz etmemiz gerekiyor. Bana göre tam anlaşılmış gibi gelmiyor. Verilen metinde yani şu haftaki e, verilen ders içeriğinde tahsir gerçek manasında pek de anlaşılır gibi verilmemiştir. Bana göre çünkü biz klasik eserler baktığımız zaman Dramar ilminin teferruatlarına baktığımız zaman çok şeyler bu işin içerisinde saklı. Ama bu kadar özü verilmesi işin e, yeterliğini yeterliğini arz etmiyor. Şunu ifade edeyim ki tahsir bir kere olması lafızda tahsir manada tahsir vardır. Bizden nasıl istenilen lafızda tahsirin istenilmesidir. Tahsir neydi? Bir uyarıcı. Araplar genelde fasih bir Arapça kullanılır ya. kendi dillerinde şunu derler Arapça yüce bir dildir yani onlara göre öyle bir ifadedir onun için en manalı en belahatli en fasih ibareleri kullanılması onlar için önemli bir esastır bu bakımdan biz bir cümlede tahsirin olduğunu anlamamız ayrı bir şey tahsirin görünürlüğünü keşfetmemiz ayrı bir şeydir yani bu beşinci örnekte bizden istenilen şudur. Diyor ki verilen cümlelerden hangileri tahsir usulü içermektedir? Tahs tahsir usulü içermesi için orada biçim olarak biçim olarak tahsirin olması lazımdır. Biçim ne demektir? Yani iya kullanılması lazımdır. Ve hut da evet, kelime tekrar tekrar gelmesi lazımdır veyahut da vavlı gelmesi lazımdır. Ama o ve tuhazzirukum buna muratip buna benzer kelimeler e, fiiller bulunursa e, ne kadar bu cümlede bu tür ifadeler bir tahsir manasını gösterse dahi uslup yönünden mahrumdur, yoksundur biz örneklerimizi şöyle somutlaştıralım diyor ki fe kale lehum resulullahi ve sukiyaha malum bu bir ayet kelimedir. bu bu e, şeyde e, örnekte tahsir ustup olarak vardır. Neden vardır? Çünkü nakatallahi mensup olarak gelmiş ve sukya o da mensup olarak gelmiştir. Ama iyya kullanılmadan kelime tekrarı olmaksızın. Bir altı örneğe geçiyoruz. Diyor ki: "Kale Sallallahu ve Sellem: Alekke bil rifqi ve Bana önce verelim daha da iyi anlaşılsın. Kürgamızla alislendiriyor ki, haleye ki gereklidir sana ne bir rıfkı nazik olmak, nazik davranmak gereklidir yani bir Müslüman'a yakışan nazik olması lazımdır. Ve iyi ki seni sakındırırım neden velfahşe, kabalıktan, etik olmayan e, davranışlardan da sakındırırım. Burada uslup olarak nedir? Tahsir vardır. Çünkü ke gelmiştir. Bel fahşimen sıfat olarak gelmiştir. Bir alt örneğe geçiyoruz. Da'a Allah'ı hatta't tefuz Burada da bir ee, nedir ki uyarı yoktur, iltizam vardır. iltizamla uyarı farklı şeylerdir. Tahsirde Uyarı vardır ama iltizamdaysa gereklilik söz konusudur. Şimdi eğer biz bunu tahsir yaparsak mana tam ters bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi önce bir mana verelim. Da'atallahi hatta tefuzel bil cennet. Cennete ulaşana kadar Allah'a itaat etmen gerekiyor. Gerekiyor. Burada tahsir yoktur. İltizamiyet vardır. bir İyyake vel aceli tefefil aceletin nedamete. Bu cümlede, bu örnekte tahsir vardı çünkü iya gelmiştir. Mana nedir? Iya seni sakındırıyorum, uyarıyorum. Neden vel acelete? Acelecilikten. Ve fil aceleti çünkü acelecilikte en ne pişmanlık vardır. Bu örnekte de nedir ki iya ke kullanıldığının orayı tahsis vardır. El kibra el kibra hatta la yinfura min alt örneği verdim. El kibre el kibre. Kibirden kibirden sakın. Hatta ta ki layen firamen su insanlar senden kaçmayana kadar, senden nefret et, edercesine senden kibirlenmesin. Yani kibirden kibirden sakın. tak insanlar senden kaçmasın, çekinmesin, nefret etmesin. Bu örnekte de nedir ki yine tasir vardır. Buradaki uslub nedir ki kelime e, tekrarla gelmiştir. Yani el kibre el kibre tekrar geldiğinden dolayı ustup olarak da tahsir vardır. Biçim olarak da. Es-sebate es-sebate 'inda'l liqa. Burada da yine nedir ki e, tahsir yoktur, iltizam vardır. Nedir? Yani takdiri aleyke bis-sebate bis-sebate 'inda'l liqa. Sana gereklidir, gereklidir ki zorluklarla karşılaştığınız zaman Sebat göstermen, dayanman, direnmen, direnç göstermen. Burada da e, görünürde her ne kadar sebat sebata gelmiştir ama tahsil yoktur, iltizam vardır. Bir altı oraya geçiyoruz. İyiyaki entahmela darsake. Mana şudur. Seni uyarıyorum, sakındırıyorum ki aman aman ola ki dersini ihmal etmiyorsun. Şimdi bu cümlede nedir? Tahsir vardır. Çünkü İyake olarak kullanılmıştır ve uslup gayet yerinde. Bir alt ördene geçiyoruz. Asıtkı As vel emanete ya ricalu. Hani biz Munadada da bunu görmüştük ya. Ricalu nekra olarak gelmiştir ama merfudur, medmumdur, hangi şartlarda medmum olur, mensup oluyor falan. Bu konulara girmek istemiyoruz. Ama ya geldiği için orayı bana bir çağrıştırdı. Anımsattı. Bu cümlede de e, tahsir yoktur. Ne var? İltizamiyet vardır. Çünkü neden? Mana, manaya yönünden alıyoruz? Manayı bilmesek deriz ki ya burada asıl kaval emanete mensup olarak gelmiştir. Bu niye tahsir olmasın da iltizam olsun deriz ki mana şudur. Asıl kaval emanete sana doğruluk ve güvenirlik gerekir, yakışır ya Ricalu, ey erkekler, ey kişiler. Şimdi burada da tahsir yoktur. Ne vardır? E, İltizam vardır. Asıl cümlenin e, oluş şekli şudur. Aleyke bis sıdkı vel emaneti ya Ricalun. Bir altı örneğe geçiyoruz. Etteavune alel birri ve takva. Burada da bu cümlede de yine tahsir yoktur. Her ne kadar taavune insul olarak gelmişse dahi burada iltizamiyet vardır. Bana şudur aleyke taavun alel birri ve takva. Bana nedir ki sana gereklidir iyilik ve takvada yardımlaşman. Taavun tefeul bezinden geliyor. Müşakere ifade ediyor. Yani karşılıklı yardımlaşmaya Müslümana gereklidir. Esselatü camiaten bu cümlede de nedir ki tahsir yoktur. İltizamiyet vardır. Nedir? Aleyke selatu Camiaten, yani cemaat halinde namaz kılman gerekiyor. El-içtihade, el-içtihade fiddalabil alim. Burada da tahsir yoktur. Ne vardır? İltizamiyet vardır. Nedir? Aleyhke bil-içtihade, bil-içtihade fiddalabil alimi. İlim talep etmede gayret etmen, gayret etmen gereklidir sana. Bir alt örneğe geçiyoruz. اِيَّاكَ وَالْغَدَبَ فَلَيْسَ bi بِسُرْعَةِ Sakın ola, sakın ola kızmayasın. Çünkü güçlü olmak, şiddetli olmak acelecilikle değildir. Üstünlükle değildir. Yani gazapta, kızmakta değildir. Burada da nedir ki? Cümle olarak tahsir vardır. İyya geldiğinden dolayı. اَصْتْقَ اَصْتْقَ بَهُوَا zahruke anda şidde. pardon ee, örnek şöyle ısıtka ısıtka fevâ zahruke anda şidde. mana şudur sana gereklidir sana gereklidir doğru olman doğru olman çünkü doğru olman şiddet esnasında senin azığındır bu cümlede de her ne kadar ısıtka ısıtka mensub olarak gelmişse dahi tahsir ifade etmiyor ne yapıyor iltizam ediyor asıl ibare şöyle olması lazımdır oluyor. Yani takdiri ibaresi şöyledir. Aleyke bisidki bisidki ve ve zahruke enda şiddet. Evet arkadaşlar böylece 5. ünitenin 5. E, alıştırmada bitmiş oldu. E, hepinize başarılar. 5. haftada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.